Devamı olarak bugün beşinci dersimizi yapacağız. Bugünkü dersimiz umum olarak imanın şubelerini içine alacaktır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iman altmış kusur, yetmiş kusur şubedir. Bunun alası La İlahe illallah sözü ednası da insanlara yolda eziyet veren şeyleri izan etme hadisinin bir bakıma şerhidir. Evet. Mevzunun sürbüne geçmeden önce geçenki dersimizin bir hülasasını yapalım. Geçenki dersimizde İmanın en büyük şubesi yani La İlahe illallah sözünün kavramını, mefhumunun manasını gördük. La İlahe illallah ne demek? Buna mütakiben bu kelimenin gerekçelerini yani şartlarını gördük. Bir insan La İlahe illallah dediği zaman hangi şartları yerine getirmesi gerekir ki bu La İlahe illallah kelimesi kendisine tahakkuk etsin. Ondan sonra sizlere kişi imanı yüzünden bazı belalara ve musibetlere düşer olacağını bunlarla imtihan edileceğini bunun yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerinde bir sünnetullah Allah'ın karnı olduğunu anlattık ve tarihten sizlere iki tane tablo arz ettik. Birinci tablo İbrahim Aleyhisselam ile oğlu, ikinci ise Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. İlkinin imtihanı nasıl kazandığını, ikincisinin de imtihanı nasıl kaybettiğini sizlere arz ettik. Dersin sonunda da sizlere eli Sünnet kelimesinin terimin kavramı ve akidenin önemi üzerine bir zaruri açıklamada bulunduk. Bu zaruri açıklama önemli bir açıklamadır. Üzerine ısrarla duruyorum. Arkadaşlar bu bantı alsınlar ve bu açıklamayı e, öğrensinler ve bunu iyi anlamaya çalışsınlar. Bu hafta ise sizlere imanın bütün şubelerini muhtasar olarak göreceğiz. Yani 77 şubesini muhtasar olarak göreceğiz. Buna en başta dersimizin bir mukaddemesi olarak şöyle bir ayeti kerimeyi kendimize önder alalım. Estaizu <gülüyor> billah ya eyyuhallezine amenu اَمِنُوا ve وَرَسُولِينَ Ey iman edenler! Bakınız! Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Ne kadar dikkat çekici değil mi? Bir yönden ey iman edenler diyor, arkadan da Allah'a ve Resulüne iman ediniz. Yani yeniden iman ediniz. Bir şimdi inşallahu teala bu imanın şubelerini göreceğiz. Yani yeniden iman edeceğiz. Yeniden iman edeceğiz derken imanımız yok mu? İmanımız var. Fakat imanımızı tazeleyeceğiz inşallah. Bu şubeler şubelerin tertibi üzerine, yani hangisi önce veyahut hangisi sonra hakkında bir nas varit olmamıştır. Sadece daha önceki dersimizde Ebu Hure radıyallahu anh rivayetmiş olduğu, Bukhari Müslimin ve diğer hadis kitaplarını tahcir etmiş olduğu rivayetse, en yüksek şube ve edna olan e, şubeyi eden hadis varit olmuştur. En yüksek şubeyi ve edna şubeyi zikreden hadis varit olmuştur. Binen Ali size sıralayacağım keyfiyet veya sıralama İmam beaki Rahimullah'ın El-Cami'li şu ül iman İmanın şubelerini içine alan kitaptaki tertiptir. İmanın bütün şubelerine kitap veya sünnetten delil vardır. Yani bu müellif bu yedi tane şu zik ederken her şubeye ya Kur'an'dan bir ayet getirmiş veya hut hadis getirmiştir. Bu kitabını çeşitli ayetlerle ve hadislerle süslemiştir. İmanın bütün şubelerine kitaptan ve sünnetten deli var dedik. Nitekim İmam-ı Bey -haki, kitabında hepsine deli zikretmiş. Ancak benim sizlere burada 77 şubeye şubeyi delillerle beraber zikretmen imkan dahilinde değildir. Fayda binaen bu şubeleri maddeler halinde sizleri inşallah bu dersimde zikredeceğim. Belki bizlere bir nebze bu şubeleri öğrendikten sonra amel etmeye bizi sevk eder. Evet. imanın şubeleri. imanın birinci şubesi kardeşlerim Allahu Teala'ya iman. Allahu Teala'ya iman. Bunu daha önceki dersim, dersimde sizlere Allahu Teala'ya iman yani la ilahe illallah kelimesini açıklarken anlattım. İkinci şube Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu gerek peygamberlere gerek nebilere, yani um olarak elçilere ve elçilerin getirdikleri hakikatlara, ilahi kitaplara iman. Üçüncüsü, onun meleklerine, meleklerin gerek çeşitlerine olsun, onların içerdiği vazifeleri olsun, hepsine iman. Dördüncüsü, Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinden Nan süresine kadar ve diğer ilahi kitapların ilk ayetine, son ayetine kadar iman. Beşinci şube, kadere, yani hayırı ve şerri Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiğine iman. Bunu ilk dersimizde imanın şartları açıklarken kader konusunda biraz değinmiştik. Altını şube, ahiret gününe, yani kıyamete kıyameti nasıl kopacağına berza alemine kabir alemine ondan sonra kıyametten sonra vuku bulacak hadiselere iman Yedincisi, öldükten sonra yeniden dinleeceğimize buna elberü deniyor arapçada elber yani Öldükten sonra yeniden Cenab-ı Hakk'ın Hakk bizi hesaba çekmek için yeniden bizi dirilteceğine iman. 8. şube dildikten sonra Mokif'te Arasat meydanında Hazreti Adem'den dünyada yaşamış en son insanına kadar bunları Cenab-ı Hakk'ın bir araya toplamasına yani haşre, etmesine iman. Dokuz, müminlerin gideceği yerin cennet, kafirlerin en son varacağı yer, yer ise cehennem olacağına iman. Onun şube, Allah'ı sevmenin vacip olduğuna iman. Allah'ı sevmek, onun hakkına riayet etmek. Evet, iman. On birini şube, Allah'tan korkmanın vücubiyetine iman. Bir mümin Allah'tan nasıl korkması gerekirse o şekilde korkacaktır. Buna iman. 12. şube, Allah'a karşı umit bağlamanın, ona umit bağlamanın gerekliliğine, vacip oluşuna iman. Çünkü biliyorsunuz, yes, umitliğe düşme küfürdür. şu, 13. şube, 13. şube Allah'a tevekkül etmenin vacipliğine iman. Allah'a tevekkül nedir? Vaciptir. Ona tevekkül etmemek, kişiye Allah muhafaza buyursun, imansına götürür. 14. şube, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet etmenin vücudiyetine iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek imandandır, biliyorsunuz. 15. şube Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazim tebcil ve ona saygı göstermenin vacip olduğuna iman 16. şube kişinin dinine temessükü dine bağlanması dine karşı şiddetli bir hırs ile ona sahip olması yeniden küfre dönmeyi ateşe girmesi gibi kerih sayması 17. şube ise ilim talep etmek din hakkında marifet sahip olmak 18. şube ise ilmi neşretmek ve o ilmi tebliğ etmek, onu yaymak 19. şube, Kur'an-ı Kerim okumak, onu öğretmek, onu ezberlemek ve onda olanlarla amel etmek, Kur'an-ı Kerim Allah'ın şiarlarından bir şiar olduğu için ona bir de tazim göstermek. Evet, 20. şube, imanın şubelerine 20. .'si, maddi ve manevi kirlerden temizlenmek. Manevi kirler biliyorsunuz. İnsanın içinde yatan hastalıklardır. Küfür, fısk, fucur, ondan sonra kibir, gurur, buna benzer bütün manevi hastalıklar bunlardan kalbi temizlemek, ondan sonra maddi temizlik, insanın gusletmesi, abdest alması, temim alması, bunlar veyahut üzerinde olan necaseti, bedeninde olan, Elbisesinde olan lecazeti temizlemesi. Yani buna istirai olarak taharet diyoruz. 21. şube. Vakit namazlarını muhafaza etmek. Daha dün cuma namazında hutbede vakit namazlarını nasıl muhafaza edildiğini açıklanıldı. Vaktinde kılmak. Bunu ancak cemaatle kılmak ile elde edileceğini anlattık. 22. şube. Malın zekatını vermek, bundan ayrı olarak bir de insanın elinden gelirse sadaka vermek. 23. şube, imanın 23. şubesi, farz oruçları, bir de nafile olan oruçları tutmak. 24. ise itikafa girmek, bakınız itikafa girmek de imandan sayılmış hadislerde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Ramazan'ın son 10 günde yani Kadir gecesini aradığı günlerde itikafa girmiştir. Bu meşhur bir ibadettir. Bu mescidde yapılır. 25. şube hacca gitmek bundan ayrı olarak kişi hacca gittiyse yani farz olan İslam hacını yaptıysa nafil olarak hac yapabilir. Bunlar ayrı olarak yine ömreye gidebilir. Ömre yani küçük haç. 26. şube dine davet insanları dine davet etmek gerekirse bu dini ikame etmek için cihad etmek. 27. şube düşmana karşı Allah yolunda nöbette beklemek. Yani Müslümanlar bir düşman ile harp halinde ise Muhakkak ki o harp, e, harpte düşmanın fitnesinden, mekrinden, oyunundan, hilesinden emin olmak için ne yapacaktır? İçlerinden bazı Müslümanlar nöbette bulunacaktır. Sırasıyla Allah yolunda nöbette bulunacaktır. Bu da imandan sayılmış. 28. şube düşmana karşı savaşta sebat etmek, ordudan yani savaştan kaçmamak. 29. şube Ganimetin beşte birini imama, yani o ordunun kumandanına ve veya, halifeye veyahut imamın veya halifenin tayin etmiş olduğu görevliye yani ganimetlerle ilgilenen görevliye vermek. iman otuzuncu şubesi Allah'a yaklaşma kastıyla bir köle azat etmek. Yani şayet Müslümanların öyle bir zamanı gelirse inşallah savaşların neticesinde Müslümanların almış oldukları esirler, köyler, cariyeler bunları bir insan insanın Allah'a yaklaşması ibadet olarak yaklaşması için böyle bir köyeyi azal etmesi onun için büyük bir fırsattır. Altın fırsatıdır. 31. şube vacip olan kefaretleri yerine getirmek. Nedir bu kefaretler? İslam alimleri kefaretleri dört kısma ayırmıştır. Öldürme kefareti. Yani bir insan, Allah korusun, şeytana uyduysa, kalkıp bir Müslümanı öldürdüyse, kefaret gerekir. Bunun kefareti ya kısastır ya da diyettir. Evet, ondan sonra ikincisi zihar, zihar kefareti. Araplarda biliyorsunuz eskiden bir adet varmış. Kalkıp adam ailesine diyor ki, sen sen... Bana anam gibisin. Sen bana anam gibisin. Bu söz hatalı bir söz. Bunun kefareti gerekir. Evet. Kur'an'da bu müzde ayet-i vardır biliyorsunuz. Üçüncüsü yemin kefareti. Bir insanın kalkıp e, yemin etmesi ondan sonra yeminini yerine getirmeyince ona kefaret vermesi. Bir de dördüncü kısım kefaretten oruç kefareti. Bu tabii fidye ile olur bilir biliyorsunuz. He? Fidye vermekle olur. Veya hut kalkıp buna be kişi kalkıp eğer oruç kefaret olarak ne yapacaktır? Bu orucu Ramazan'dan gayri zamanlarında tutacaktır. Bu da kefaret sayılır. 32. şube, imanın 32. şubesi muamelerinde, yani insanlarla arasında olsun, veyahut Cenab-ı Hakk'a karşı olsun, günlük olan ilişkilerinde, muamelerinde anlaşmaları, yapmış olduğu anlaşmalar, Cenab-ı Hakk'a karşı olan anlaşması, verdiği sözleri, insanlara karşı olan anlaşmaları, akitleri veya sözleri yerine getirmek, bunları ifa etmek, Biliyorsunuz din muameledir. Evet. 33. imanın şubesi Allah'ın nimetlerini hatırlamak, onları tahdid etmek, gerektiği şekilde şükürünü yerine getirmek. Evet. İmanın 14. şubesi dili yalandan, gıybetten, nemimeden, Nimmeden kasıt konuculuktur. Yani bir insanın sözünü alıp başka bir insana aktarmak. Falan senin hakkında böyle söylüyor. Yani aralarında fitne uyandırmak. Aralarını bölmek, ayırmak için. Laf taşımak. Fuhuş sözden kötü olan sözler söyleme gibi. Veyahut kişiyi şehvetin tahrik eden fuhuş sözleri söylemek. Boş laflardan, fuzuli sözlerden lev yani eğlenceli sözlerden Müslümanları Ana etmekten ve buna Benzeri olan ne kadar Söz varsa bunlardan Uzak durmak Evet imanın Otuz beşini Şubesi Emanetlerin sahiplerine Eda etmek Yani bir insan sana kalkıp ne yapmış Bir emanet teslim etmiş Sana güvenmiş İtimat etmiş ne yapacaksın? Zamanı geldi mi? Onu istediği an o emaneti yerine getireceksin. Veyahut adam sana borç vermiş. Borcun vaktini tayin etmiş. Zamanı gelmiş. Onu ne yapacaksın? Yerine getireceksin. İşte buna biz emaneti sahibine eda etme diyoruz. Evet. Muhterem kardeşlerim imanın 36. şubesi cinayet işlemek insan öldürmemek ve kan dökmemek. Biliyorsunuz bir Müslümanın diğer Müslümana kanı, onun malı nedir? Haramdır. Müslümanın kanı muhteremdir. 37. şube, iffet sahibi olmak. Ne demek iffet sahibi olmak? Yani Türkçe karşılığı namuslu olmak dilimizde yani namuslu olmak iffet sahibi olmak terci haramdan zinadan korumak insanı yani tenasür uzunu haramdan ve zinadan koruması 38. şube haram olan malı mal iki çeşittir ya helaldir, ya da haramdır ya helal yoldan kazanılır ya da haram yoldan kazanılır bunu batıl yollarla yemek. Helal yollarla yemek. Helal yollar olan mal helaldir. Batıl yol olan mallar nedir? Haramdır. Evet, bunları yemek, çalmamak, yol kesmemek ve rüşvet almamak bütün bunlar bu malları batıl yolla yemekdir. Evet. 39. şube dinliyoruz. Yiyeceklerde İçeceklerde helal olandan yemek helal olmayandan kaçınmak. Şüpheli şeylere dikkat etmek. Evet bunlardan sakınmak. Kırkıncı şube, imanın şubelerinden yasak olan elbiseleri. İslam'ın haram ettiği elbiseler. Evet ziletlerden ve kapları, bunları kullanmamak. Bir de topuktan aşağı inen elbiseyi ne yapmak? Onu sarkıtmamak. Biliyorsunuz bu yasaklanmıştır. Bu kibirlik alametidir. 41. Şube şeriata muhalif olan bakınız burasını, burasını iyi dinleyin oyunları, eğlenceleri oynamamak. Hani bazı oyunlar vardır. Bunlar kişiyi namazdan alıkoyar, kıymetli vakitlerini öldürür. Ondan sonra ondan sonra o kişiyi bazı günahlara sevk eder. Evet, bu gibi o hani eğlenceler ve oyunlar. <gülüyor> Tabii bu eğlence ve oyunlara kişiyi eğlendiren her şey girer. Kişiyi eğlendiren her şey girer. Artık müzik de girer, ondan sonra kişiyi fusku fucra da eden filmler de girer, buna her şey girer. Yani bu kapı çok geniştir. Bu kapıyı şerata göre daraltmak gerekiyor. Daraltılmazsa yeryüzünde bir sürü fesada vesile kılınmış olur. Kırküncü şube, nefaka konusunda mutedil olmak. Gerek insanın kendi yemesinde. Ve gerekse ailesine, çoğu çocuğuna yedirme, yedirmede. Veyahut misafire, başkasına e, sarf, ede, sarf etmede. da olsun, başkalarına vermede, olma, e, başkalarına vermede olsun, bundan mutedil davranma. Ne aşırı, ne aşırı verip de insanı kendisini zor durma düşürme vardır İslam'da, ne de kalkıp, ya kardeşim, Ver, Veriyor veriyorum, bitmiyor kardeşim, yeter artık vermiyorum. Ne de böyle bu hale gelmeme. Yani ikisinde de bir ifrat ve bir tefrit var. Orta yol tutma, mutedil. 43. şube, imanın şubelerinden, bakınız bu en fazla Müslümanlar arasında vuku bulan hastalıklardan bir tanesidir. Haset, kin, buz, adavet, düşmanlık, bu gibi hastalık, hastalıkları terk etmek. Falan da varmış. Bende yokmuş. Niye olmasın kardeşim? Bende olacak. Onda ne varsa bende olacak. Böyle hazır ediyorum. Veyahut falana ben kin tutuyorum. Veyahut falana buz ediyorum. Veyahut düşmanlık geçiyorum. Bunlar yok İslam'da. Müslüman'a karşı yapılmaz. Ancak buz günah sahiplerine, kafirlere karşı yapılır. Evet. Dördüncü şube. Irz, namus ve malda vuku bulmaktan kaçınmak ve bunu haram saymak. Biliyorsunuz müslümanın ırzı, namusu, malı ve kan nedir? Haramdır. Bunlarda vuku bulmak ayrı bir haramdır. Yani bunları bunlarda vuku bulmak ayrı bir haram işlemektir. Bunlar bir müslümanın diğer müslümana karşı onda onun taşıdığı değerlerdir. Muhterem saydığı şeylerdi kendisinde. Devam bunları yanında götürür. Müslümanın kanı onunla beraberdir. Malı yine beraberdir. Namusu da beraberdir. Bunlardan bir tanesi çiğlendiği an, Müslümanın demek ki bir hukuku muhterem saydığı şey çiğlenmiştir. Haram işlenmiştir. Evet. 45. Şube. Amelde ihlas sahibi olmak. Biliyorsunuz bunu çok çok gördük. Bu teyit konusuna girer. Yani bir Müslüman Allah'a yapmış olduğu kullukta halis olacaktır. Kalbi saf, tertemiz olacak. Şirkin şaibelerden kurtulacaktır. Riyadan, gösterişten, aileşten kaçınacaktır. Evet. 46. imanın şubelerinden, şubesi iyiliğe, hayra, sevinmek, kötülüğe, musibete karşı üzülmek. Kalkı bir Müslümanın yani ona bir iyilik isabet ettiyse veya bir hayır isabet ettiyse sen ne yapacaksın? Buna söyleyeceksin. Elhamdülillah bir Müslüman kardeşim ona bir Allah'tan bir hayırlık, bir isabet, hayırlık bir e, iyilik isabet etmiş. Ne güzel bir şey. Ama kalkıp buna üzülürsen demek ki ona hasa ediyorsun. Demek ki ona sen kim besliyorsun? Hasa ediyorsun. Yani niye ona iyilik isabeti de onun buldu niye beni bulmadı? Gelip bu yani iyilik bu e, hayır onun buldu, benim hani ondan başka insan yok mu? Niye beni bulmadı? Dersen bu haset olur. Evet, kötülüğe karşı da ne yapacaksın? Musibete karşı üzüleceksin. Bir Müslümanın başına bir kötülük, bir musibet, bir bela geldiyse ne yapacaksın? Aynen onun derdini paylaşacaksın, üzüleceksin, gülmeyeceksin, sevmeyeceksin. Eğer sevinirsen, ferahlanırsan, yani Allah seni başıda aynı şey beray musibeti verir. Evet. İmanın 47'inin şubesi. Her günah karşı işlenen her günah karşı tövbe de etmek ve istifarda bulunmak. Kalkmadan günah işliyor, he eh yarın tövbe ederim. Ya Allah'ın günleri mi eksildi kardeşim. Günler çok kalabalık. Bugün şart mı? Yarın, öbür gün. Bir de bakmışım birden bir ecel geliyor, tövbe etmeden gün aşağı gidiyor, uluyor. Ya ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap verecek. Onun için tövbe konusunda hâseten büyük günahlardan. Küçük günahlar yani bazı işlemiş insanın işlemiş olduğu salameller onlara kefaret olur. Ama büyük günahlardan tövbe de acele etme gerekir muhterem kardeşlerim. İstifhar etme gerekir. 48. <gülüyor> şube Allah'a kurban kesmekle ve akika kesmekle yaklaşmak. Bak bu da imandan sayılmış. Yani Allah. Çünkü Arapçada kurban, kurbanın manası yaklaşma demektir. Kişi Allah'a onu kesmekle o amel Allah'a yaklaştırdığı için onun adı kurban olmuştur. Mesela o kesilen hayvanlar kesildiği an, keseceği ona biz ne diyoruz? Kurban diyoruz. Kurban bayramı diyoruz. Niye? O bayramda insanı Allah'a yaklaştıran bir amel işliyor da ondan. Evet. Ondan sonra hakika diyoruz. Evet. Bu da aynen Allah'a yaklaştırıyor. Kırk <gülüyor> dokuzuncu şube. Müslümanların başındaki olan ünün emre idareciye Müslümanların başındakine diyorum. Dikkat edin. Bu tabirde çok ishal ediyorum. Müslümanların başındakine. Başkalarının başındakine değil. Müslümanların başındaki ul-emre, marufta, iyilikte itaat etmek. Evet. 50. şube, İslam cemaatinin bulunduğu, evet, bulunduğu yola ne yapmak? Temessük etmek. Sahip oldukları dine, sahip oldukları yola, sahip oldukları akideye temessük etmek. Burada İslam cemaati derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu göstermiş olduğu yol ve cemaattir. Geçen hafta yapmış olduğumuz zarra açıklamada bunu açıkladık. Yani ehl-i sünnet vel cemaat yolu. Yani bu cemaatla bulunmak. ehl bid'at El küfür, eli şirk bunlarla değil. Evet. Onlardan ayrılmamak. 51. şube insanlar arasında adaletle hüküm vermek. İnsanlar arasında adaletle hüküm vermek sadece hakimlere has değildir. Kalkıp iki Müslüman arasında bir münakaşa bir niza vardır. Anlaşamıyorlar. Seni çağırdı, gel bakalım buraya. Dedi ki, ya aramızda hakem ol. Yani haklı, haklı ortaya çıksın. Onu da dinliyorsun, on da dinliyorsun. Kalkı bu senin arkadaşındır. Veyahut akramandır. Veyahut ondan maddi menfaat maslan vardır. Ha bu haklı, sen hatası diyemezsin. Adaletle hüküm vereceksin. Adalet neyse, haklı diye haklı, haklısın. Haksız diye haklısın diyeceksin. Evet, hak nefsinden daha büyük olacaktır. 52. madde Emri bin maruf Nehyanil münker yapmak. Yani insanlara iyiliği emretmek, onların mükerden kötülükten, günahtan, nasiyetten ne yapmak? Sakındırmak. Kısacası onlara nasihatta bulunmak. Şerri terketmede, hayri işlemede onlara Nasiyatta bulmak. Nasihat kabısı açıktır. Çok geniş, çok açıktır, çok geniştir. Buna dair ahkam ve hükümler vardır. Yeri burası değildir. Evet. İmanın 53. üçüncü Şubesi. İyilikte ve takvada yardımlaşmak. Gerek Müslümanlar Müslümanların bulunduğun cemaatta bir iyilik yapmak gerekiyorsa veyahut bir Müslüman kardeşine karşı iyilik yapmak gerekiyorsa veyahut işlenecek olan bir amelde takva varsa ne yapacaksın? Ona gidecek olan bütün hayli vesileleri kullanacak ve ne yapacaksın? Onda yardımlaşacaksın. Günahtan, Günahtan ve günahta ve kötülükte yardımlaşmamak. Şayet biliyorsan bunun neticesi günahtır. Veya biz, bu netice olarak bizi kötülüğe vardırıyor, masiyete vardırıyor. Kalkıp ondan kaçınacaksın. Yardım etmeyeceksin. karşındaki dar karşındaki dar darılsın. Çünkü senin o günahta masiyette ona yardımcı olman onda o günahta ortak olman demektir. Burada da bu sevbu kel fa'il gelir. Yani sevb olan yapan gibidir. Kalkıp bir adam biliyorsan senden borç alacak. Anmış oldu bu borç parayı. Günahta kullanacağını biliyorsan borç vermeyeceksin. Hiç Müslüman borç vermeyecek o adama. Vermesi caiz değildir. Niye? Böylelikle bir günah önlenmiş olur. Bir zulüm, bir masiyet önlenmiş olur. Biliyorsunuz İslam'ın getirmiş olduğu en güzel esaslardan bir tanesi celbul menafi' ve def'ül mefasit. Yani faydaları celbetme Mevsedeleri, zarları defetme kaidesi vardır. Müslümanlar bu kaideye göre hareket etmesi gerekir. Evet. 54. şube, haya etmek. Müslüman ne yapacaktır? Kişiyi utan, utanması gereken noktalarda, kişinin utanması gereken noktalarda, Hayat etmesini gereken noktalarda hayat edecektir. Eğer hayat etmezse o insan yüzsüzdür. İmanında nakıslık vardır. Hani hadiste geldi gibi. Yani eğer utanmıyorsan istediğini yap. Utanmıyorsan istediğini yap. Demek utanma imandandır. Hadiste geldiği gibi. Ancak bazı şeyler vardır ki bunlar istina edilmiştir. İnsanın mesela e, dinini öğrenmesi. Dinde bazı ince noktalar, noktalar vardır. Bunları yani dille söylemesi belki e, utanmayı insanı sevk eder. Bu gibi şeylerde utanma yoktur. Yani onu öğrenmesi gerekiyorsa alimi veya bileni çeker bir kenarı derdini durumunu arz eder. Velev ki utandıran bir mesele ise onu öğrenmeye çalışır. Niye? Çünkü dini öğrenmede haya utanma yoktur. Evet. 55. Şube, imanın şubelerinden anne ve babaya iyilikte bulunmak. Ya kardeşim benim bu namaz kılmıyor. Eğli küfürden ben ne yapayım? Adamla baş edemiyorum. Yok. Anne annedir, baba babadır. Anne babaya marufta, iyilikte itaat edeceksin. Ancak seni şirke, zulme, küfre çağırırsa ona itaat etmişsin. Diğer konularda anne babaya iyilik yapacaksın. Dünyanın işlerde. Oğlum git bunu al. Oğlum bana yardımcı ol. Gel şunu beraber yapalım. Veyahut sana bir şey sordu. Veyahut kalkıp sana ağır konuştu. Ne yapacaksın? Karşılık vermeyeceksin. Uf uh bile demeyeceksin. Yani bunlar önemli noktalar. Bazı insanlar bu konuda ölçüsüz hareketlik ettikleri için annelerini, babalarını bu davadan bu hizmete soltular. Kötü oldular. Ve bu davayı kötü tanıttılar. Bunlar annesine babasına isyan eden Bunlar saygısız, hayatsız insanlar. Anne babayı tanımıyor. Lafını delirttirdiler. Bu işte cehaletin ifadesidir. İslam dini insanlığa dinidir. Hüccet ikram etmeden İslam dini tanrı kimseye onu itanda bulunmaz. İslam dini anne babaya anne babaya itaati aynen Allah'a itaatla ve kullukta beraber saymıştır. Aynı oranda tutmuştur. Hemen Allah'a kulluktan sonra anne bua iyilik gelmiştir. Evet. Bu konuyu yani herhalde yeterince bir şeyler söyledik. Yani marufta itaat vardır. Masiyette itaat yoktur. Ama yine insan onlara iyilik yapmakta devam eder. Veler ki müşrik olsa, veleki kafir olsa, veleki ehli bidattan olsa. 56. Madde İmanın şubelerinden bir şube. Akrabaları ziyaret etmek. Aynı mesele. Bazı arkadaşlar bu konuda hata ediyorlar. Akrabaları kalkıp namaz kılmıyormuş. Veyahut e, imanı İslam'ı tevhidi bilmiyormuş. Şirk ehlinden veyahut daret ehlinden. E ben bunlara alakayı kesiyorum. Yok olmaz. Onları ziyaret edeceksin. Onlara hakikatleri anlatacaksın. Onları ibadet namanın serkeçiksın ve onlara iyilikte bulunacaksın. Bundan kasıt niye? Çünkü sen onlardan uzaklaşırsan belki onların daha kötüyü, kötüye gitmesine sebep olmuş olursun. Onlar nefretini artırır. Evet, akrabaları ziyaret etmek bu da imandandır. Yani sila-i rahim dediğimiz bu bir ibadettir. Bundan, bunlardan ziyareti kesmeyeceksin. İmanın 57. şubesi, iyi ahlaklı, güzel huylu olmak, yumuşak olmak ve mütevazi olmak. Bizde en büyük eksiklerden bir tanesi budur işte. Yani çabuk bir şeyde hemen kızıyoruz, hemen kabarıyoruz. Güzel ahlaklı olamıyoruz. Mütevazi olacağına kibirli oluyoruz. Ondan sonra insanlara katı davranıyoruz. Bu ahlaka bütün güzel sıfatlar, yani birçoğu bizde eksiktir maalesef. Güzel ahlak, ahlaklığın, güzel huyunun yerine kötü sıfatlar ve kötü huylar almıştır. Bu imanımızın eksikliğine değerlidir muhterem kardeşlerim. Başka bir şeye tepsi edilmez bu. Çünkü hadiste geldiği gibi, yani e, imanı en kanı olan kimse ahlakta en güzel olan kimsedir. Hadiste gelmiştir bunlar. Daha, daha önce dersin başında yani delileri zikretmekten e, yani imtina etmemiz sebebi dersin uzun tutacağından dolayı bu metodu devam ettirmek istiyorum. Yani deli zikretmiyorum. Hepsinin delileri var. Sadece madde olarak sayıyorum çünkü şubeler çok geniş. 58. şube, imanın şubelerinden. Köylere karşı ihsanda iyilikte bulunmak. Buna esirler de, cariyeler de, hizmetçiler de girer. Yani şayet ileride böyle bir durum olursa İslam dini onlara karşı ihsanda bulunmayı bizi çağırmıştır. Yediğimizden yedirme, giydimizden içirme, giydiğimizden giyme, içtiğimizden içme ve onlara gereken bütün iyiliklerde bulunmak. Yani... Başkalarının zannettiği gibi yani İslam düşmanları zannettiği gibi işte İslam dini köle dinidir. Köyliye yani teşvik eden bir dinidir. İnsanları es esirliğe sevk eden, esirlik tanıyan, onlara böyle hayat hakkı tanımayan, hürriyeti kıslayan bir dindir diye böyle yanlış mefhullar İslam'a karşı İslam düşmanları tarafından, oryantalistler, müslimler tarafından bu gibi ne yapıyorlar? İthamlarda bulunuyorlar. Halbuki İslam dini savaşlar neticesinde alınan esirler, köle, cariyeler bunlara karşı iyi muamelede bulunmayı ve bunları ihsanda bulunmayı ve bunları yani azat etmeyi Allah'a bir yaklaşma olarak bir ibadet olarak saymıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'nde galibiyetten sonra alınan esirleri yani Müslümanlardan On Müslümana kitabeti öğretirse ondan hür olacağını, o şartla hürriyete kavuşacağını söylemiş. Tarihte bakalım diğer milletlerde. Savaşları deylesine aldıkları isimler ne yapıyorlardı? Türlü eziyet, türlü cefa, türlü zulüm, türlü hakaret, haksızlıklar zindanlarda çürüktüler. İslam'da bu yok. Fakat İslam'ı devamlı kötü olarak bize gösteriyorlar. İyi yönlerini göstermiyorlar. İnsafsız insanlar. Evet. 59. Şube kölenin de, hizmetçinin, kölenin, cariyenin, malikin yani onun sahibi kimse onun hakkını gözetlemesi, onu marufta dinlemesi gerekir. Çünkü iyilik karşılık yapılır. Nasıl olsa o sana ihsanda iyilikte bulunuyorsa o da köle ona karşılık olarak iyilikte ihsanda bulunacaktır, onu dinleyecektir. 60. Şube Ailenin ve evladın hukukuna, çoluk çocuğun ailen hukukuna riayet etmek. Yani sen de onların ne hakları varsa yeni getireceksin. Gerek nafaka nef konusunda, infak etme konusunda, gerekse ondan ihtiyaçlarını görmek, gerekse onları dinlerini öğretmek, onların hayırlanı, hayırına götüren ne kadar vesile varsa bunları kullanmak. Kısacası bütün maddi maneli ihtiyaçlarını görmek. Bunlar senin üzerinde onların bir hakkıdır. Bunlar kurtulamazsın. Her sahibin hakkını ne yapınız? Hak sahibine ödeyiniz. Yere getireceksiniz. Evet. 61. Şube Din ehline, yani Müslümanlara yaklaşmak, onlarla beraber yaşamak, onlar arasında selamı yaymak, onlarla mustafa etmek ve onları sevmek. Allah Rasulü'nün zamanında uzaktan gelen, mesela kişilere ne yaparlardı? Yolculara mesela uzağa gitmiş, yollar sefere çıkmış, gelince kucaklaşırlar, mustafa ederlerdi. Veya gördüğü zaman, ne yaparlardı? El ile el, tokalaşırlardı, sıkışırlardı. bile selam verirlerdi. Ve selamı yayarlardı. Evet. Bunlar, bu da yani bu amel de imandan sayılmıştır. 62. şube selama cevap vermek en güzeliyle veya misliyle. Yani bir adam sana esselamu aleyküm derse sen istersen aleyküm selam dersin. Veyahut aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü dersin. Mesela estelamu aleyküm ve rahmetullah dersen ve aleyküm selam ve rahmetullah dersin. ve estelamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü dersen ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü dersin. Ya misliyle ya da daha hayırlısı cevap verirsin. Evet. Bunu bu şekilde cevap vermek senin onunla aranda bir dargınlığın olmadığını bir anlaşmazlığın olmadığını ve ona karşı Allah'ın selamını verdiğini ondan yani memnun olduğum bir ifadesidir. İcabında bir dua manasında da olur. Yani Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinde olsun. Aynen dua gibidir. 63. şube, imanın şubelerinden 63. şube hastayı ziyaret etmek bir Müslüman kardeşin hastalanmış. Gerek evinde olsun, gerek hastanede. Onu öleceksin, Ne yapacaksın? Gidip onu ziyaret edecek. Onun hali hatırını soracaksın. Onu Allah'a atılacaksın Ve onu tövbe ve istiğfale daire edeceksin. Ve onu teselli edeceksin. Bu da imanın şubelerinden 64. şube kıble ehlinden olan bir Müslüman şayet öldüyse o kimsenin cenazesine gideceksin, gideceksin ve cenazesi üzerine Müslümanlarla beraber ne yapacaksın? Namaz kılacaksın. Cenazesi üzerine namaz kılmak. Bu da imandandır. 65. 5. Şube aksırana Elhamdülillah dediği zaman Yerhamdülillah Allah sana merhamet etsin dedik. Ama elhamdülillah demezse Yerhamdülillah demeyeceksin Niye çünkü elhamdülillah demedi Allah hamd etmedi Layık değil buna. Elhamdülillah diyeceksen de Yerhamdülillah diyeceksin Bu da nedir imandandır <gülüyor> Muhterem kardeşlerim Subhanallah, İnanın bakınız diğer dinlere bakın diğer ideolojilere bakın, diğer insanların ahlaki yaşantılara bakın, aralarında hiçbir böyle münasebetler, böyle yardımlaşmalar, böyle güzel sözler, böyle güzel muameller göremezsin. Bu sadece İslam dininde vardır. Bu ne büyük mümkün. 66. şube, kafirlerden, dikkat edin bak burası çok önemli. Kafirlerden, ifsatçılardan uzak durmak ve onlara karşı sert muamele kullanmak kafirlere karşı münafıklara, müstiklere, isatçılara karşı ne yapacaksın? Onlara uzak duracaksın ve onlara karşı muamele sert olacak metin olacak kalkıp onlara karşı yani iyi muamelede bulunmak veya onlara böyle yani iltifat etmek alçalmak, küçülmek bu yok müslüman azizdir 67. şube komşuya ikramda bulunmak komşuya karşı ikramda bulunmak böyle ki insanın komşusu kalkıp bir kafir olsun bir yahudi olsun bir mecusi olsun kim olursa olsun ona kalkıp seni ona ikramda bulunmak bu senin yaptığın yani komşuluğun e, güzel komşuluğun mesela güzelliğini ve gereğini yerine getirmenin ifadesidir belki seni ona bu ee, bu şekilde hareketmen onun İslam'a girmesine, onun e, İslam'a ısınmasına bir vesile olabilir. Evet, 68. şube, misafire ikramda bulunmak. Evine bir misafir geldi. Ona ne yapacaksın? İkramda bulunacaksın. O misafirin e, hakkıdır, o nasibiyle gelmektedir. Belki böyle bir ikramda bulunan onun kalbini yumuşatmaz, yumuşatmara. Eğer düşmanın ise veyahut kafir ise kalbini yani tenif etmesine İslam'a girmesine bir vesile olabilir. 69. şube günah sahiplerin günahını veyahut ayıplarını sefretmek, örtmek insanları açmamak. Yani insanlar önünde falan falan böyleymiş, pişman böyleymiş Falan böyle günah işliyormuş, pişman bunu yapıyormuş. Bunlar yok. Eğer onun böyle bir aybını biliyorsan alacaksın bir kenarda ona nasip edeceksin. Ama insanın önünde bu yok. Bu yasaklanmıştır. Yetmişinci şube musibetlere ve haramlara karşı sabretmek. Başına bir bela ve musibet geldi. Geçenki dersimizde bu bela ve musibetlerle kişi imandan dolayı imtihan edeceğini anlattık. Örnekler getirdik. İnsanın başına bu gibi şeyler gelebilir. Ayet-i getirdik. Kişi bazen korkuyla, açlıkla, mallarından bir şey kıslanmasıyla, semerlerin mesela kıslanmasıyla veyahut ölümle, hastalıkla kişinin imtihan olacağını Cenab-ı haber veriyor bize. Bunlara karşı Müslüman sabredecektir. Ondan sonra bir de haramlara karşı sabretmek. Ya kardeşim ya şu peynire sabredilir mi ya? Ne güzel ben bunu yemek istiyorum ya. Şüpheli olsun canım ya bir defa ne olacak? Mesela. Veyahut başka bir şey. Veyahut ya şunu Allah haram etmiş. Ya bunda lezzet var, bunda güzellik var. Şunu bir içtesem acaba olur mu? Gibisinden. Kalkıp yani bir insan bunlara sabretmese, nefsine uysa, hevasına uysa bunları yapsa, o insanın imanında ne vardır? Zaaf vardır. Allah muhafaza buluşsun. Onu yaptığı an belki imanı çıkar, gölge gibi üzerine durur. Bunu inşallah ilerlerse de göreceğiz. İman, günahında iman nasıl çıktığını göreceğiz. Ondan sonra o amel bitince iman yerine yerine gelir. Yani iman buna müsaade etmez. Allah muhafaza görürsün. Demek onu yaparken yani iman çıkıyor. O görse ölse neudü billah. tövbetmeden etmeden ölse çok tehlikeli durma düşür. Evet. Yani bu günahlara mahsete karşı ne yapacağız? Sabredeceğiz. Allah bize bunu böyle imtihan için yasaklanmış. Müslüman sabredecektir. Nefsine yavasına uymayacaktır. Bunda da sabır yani büyük bir başarıdır yani. <gülüyor> 71. şube imanın şubelerinden bir şube Züht sahibi ve kanatkar sahibi olmak. İnsanın elinde bir şey olmayınca, zaten elimde yok. Zaten elimde yok deyip de, tamam ben zahidim, yanlış bir şey. Zahitlik insanda olduğu halde, olduğu halde yine azıyla yetiniyor. Yoksa aç iken, zaten aç duracaksın, mecursun, başka çare yok o değildir. Evet, insanda fazlasıyla olduğu halde arza kanaat etmek züft budur. Bir de arzulara, emellere arzuları ve emelleri kısıtlamak. Adamın kardeşim kafasında bir emeller, bir kuruntular, bir arzular var ki, inşallah o teala zengin olunca şöyle apartman kuracağım, çocuklarımı eve vereceğim, hacca gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Şurada bilmem, şöyle bir araba alacağım, şunu yapsa bitmiyor emeller. Hiç de akla bu adamın, ya ben bunu yaparken ölüm gelecek, veya yani hastalanacağım, veya Allah benim bu malım, mülküm yok edecek, bu gelmiyor hiç Yar Yani öleceğini düşünmüyor. Onun için Allah Resulü Hâdî-i Şerif'te اَكْفِرُوا هَذِمُ الْلَذَّاتِ demiştir. <gülüyor> Lezzetleri yok eden, tamam mı? Heder eden şeyi çok zikrediniz. Demişler, ya bu nedir? el ölüm ölümü çok hatırlayınız evet bunu bundan söylemekten çok bunu tekrarlayınız düşününüz yani rabıtayı möt ölüm rabıtası ölümü düşünmek düşüneceksiniz şu an ölüyorum kelime şahit götürüyorum Allah nasip ederseniz ondan sonra beni kabre sokuyorlar soru soruyorlar tam ondan önce kefenliyorlar yıkıyorlar kefenliyorlar müslümanlar namaz kılıyor kabre giriyorum melekler sordur bunları düşüneceksin, hesap, hesap hesap hesap bunları düşündüğünü an sen o içindeki o tarlalar, o arabalar, ondan sonra o evler, ondan sonra artık kafanda ne varsa hepsi gider. Bir şey kalmaz. Evet. 72. şube, insan ailesine karşı kıskançlı olması, başkalarıyla herhangi bir münasebette bulmasına izin vermesi. Yani bugünkü Müslümanların en büyük belalardan bir tanesi bu. Görüyoruz bunu. Karışık oturuyorlar. Onda onu kıskanmıyor. Konuşuyor, kalk, kalk gülmeler. Ondan sonra yolda mesela giilen kıyafetler, başkaları seyretmesi, etmesiydi etmesi. Yani bunlar büyük bela, musibeti, fitne, ümmeti muhabbeti. Yani Müslüman bugün bu gibi konulara çok dikkat etmesi gerekir. Ondan sonra böyle izdiham olan yerlere girmemek ailesiyle. Yani bunlar hep kıskançlığın ifadesidir. Bir Müslümanın kalbinde olması gereken şeylerdir. Şayet Müslüman bunlardan kıskanmıyorsa, yani ailesi ona sürs tırmadan dışarı çıkıp geziyorsa kalkıp yani bunlara bir şey demiyorsa bu adamın imanında biraz eksiklik görüyorum ben. Kusura bakmayın. Çünkü yani dışarıda ne olacağını ne biliyor? Ne bilir yani başkasını söylemediği nereden biliyor? Elinde garantisi mi var? Yok. Başkalarıyla konuşurken neler konuşsun, nereden biliyor? Kimin garantisi var? Şeytanın fitnesinden emin kimin mi? ömür olabilir mekanisimiz? Olamaz. Hepimiz beşeriz. Yani Müslüman bu gibi konularda çok titiz olması gerekir. İşte onun içindir ki maalesef asrımızda deyyuslar çoğalmıştır. Evet maalesef tek kelimeyle. 73. şube yani bu ders bu ders biraz e, maddeli halde olduğu için pek dikkatı çeken bir mevzu değil. Madde madde, sayı sayı çekici değil. Ben bunu çekici hale getirmeye çalışıyorum. 73. madde. Boş söz ve hareketten uzak durmak. Boş söz çok. Her gün konuştuğum şeyler nedir? Boş sözlerdir. Doğru söz, hayırlı söz, iyi söz ne zaman konuşuyoruz? Çok nadir. Yani inan şu beş vakit namaz var ya, o da namazda olduğumuz için, yani mecburuz, sureleri okuyoruz, hayırlı sözlerimiz belki onlardır. Bunlardan beş vakit namazdan çıkınca artık öyle sözler kullanıyoruz ki bunların çoğu boştur. Boş hareket istediğin kadar var. Gezmelerimiz, ondan sonra bazı ziyaretlerimiz, ondan sonra bazı hareketlerimiz, ona buna bakmakla... Bazı şeyleri seyretmekle, bütün bunlar hep boş hareketler. Hepsi boş bunlar. İşte insanoğlu bunlar yaparken yani kalbinde, ya Allah bana bir vakit nimeti vermiş. Bir sıhhat nimeti vermiş. Eğer ben sıhhatım, sıhhattayken bu sıhhatın kıymetini bilmezsem hastalığında, hastalığında var, ne yapacağım? Veyahut Bugün benim yaşım yirmi veya otuz gençken ben bu gençliğin kıymetini bilmezsem bu gençliğimi Allah'a kullukta, iyilikte, hayırda, harcamayıp da şerde, musibette, belada, kötü yerlerde harcarken bunun hiç bir yani sıkıntısını içinde bir burkuntu duymazsa, bir insan bunun hesabını yapmazsa bu adam imanına eksiklik vardır bu geçiyor bunlar geri gelmez bir insanın gençken yapmış olduğu kullukla ihtiyarızda yapmış olduğu kulluk bir olabilir mi? olamaz katıya işte bunların hepsinden ne yapacağız hesaba çekilecek hani hadiste geldiği gibi kişi dört şeyden hesaba çekilmeden ayağa kaymaz birincisi ömrünü nerede geçirdi. ikincisi gençliğin nerede sarf etti. bakınız gençlik ömrünlendir. Ama niye ikinci defa etmiş? Çünkü gençlik önemli. Gençliğin yaşantısı, ömrü, ömrün içinde geçirmiş olduğu en parlak safhadır. Onu neyle harcadı? hangi yerlerde? Ondan sonra malının nereden kazandığı, nereden ifak ettiği, öğrenmiş olduğu ilmi neyle amel, amel ettiği, bütün bunlardan hesap açar. Bak buna boş sözler, boş hareketler giriyor. Ölmürlü harcama konusunda. Bunlar hesaba çekeceğiz. Evet. Doğru. Bir insan malı kendisi kazanmazsa onun değerini bilmez. Nasılsa vakti yaratan, zaman yaratan Allah'tır. Kendisi, kendisinin o malın sahibi olmadığı için o kadar değer vermiyor. Ama bir ilim ehli için, bir alim için, bir mü'min için onun büyük değeri vardır. Evet, aklıma gelmişken size söyleyeyim, ee, Şam muhaddislerinden Eşref Muhammed Cemal Ciner Qasimi, onun hayatını alimler tarihçiler anlatırlarken, kendisi bir gün bir kahvenin yanından geçmiş. Şöyle kahvede olan insanları şöyle bir haline bakmış dışarıdan. Bakmış, eğleniyorlar, zeki safa içinde, gülmeler, kalkalar, içmeler, her şey var. Boş otuma şöyle bakmış onlardır. Aaa demiş. Şu zaman demiş zaman. Parayla satın alınsaydı da. Şu adamlardan şu zamanı parayla satın alsaydım da. O zamanı hayırda kullansaydım. Bu zamana vakti ne kadar ihtiyacım var. Demiş. Bakın. Adam paranın zamanın parayla satın almasını istiyor. Ta ki para versin de o zaman satın alsın. O zaman ömrüne fazla olarak geçsin de onu hayırda kullansın. Adamın yaptığı hesabı görüyor musun? İlmehlin hesabı böyle. ama gayri hesabı istedik. Evet 74. şube cömert, kerem sahibi olmak, sıkı olmamak. Bir insan cömert olursa, kerem sahibi olursa Allah ona daha fazlasını ihsan eder. Verdikçe Allah verir. Vahhim kemal sallallahu Allah sana eli yaptığı gibi sana hani ee, Allah sana iyi yaptı gibi sen de insanlara ne yap iyi yap. Lakin bir insan sık olursa sık olduğu şey de elden gider. Sıkı olduğu şey de o mal da elden gider. Çünkü bir insan neye hırslıysa onun peşinde ne kadar koşarsa ondan o kadar kaçar. O koşu o koştuca ondan kaçar. Mala hırslı oldu mu sık oldu mu Allah onu da elden alır. Ve sahip olduğu şey de gider. Çünkü ona hırslı. Onu elde etmeye çalışıyor. Çabalıyor. Sıkı. Kimseye bir şey vermiyor. Onun peşinden koşuyor. O da ondan kaçıyor. Elde edemiyor. Neticede hepsi gidiyor elde. Evet. Sıkı olmak. Bu da imandandır. 75. Şube. Küçüklere merhamet etmek. Büyüklere karşı saygılı olmak. Bakınız. Bizim... E, yani bulunduğumuz toplumun içinde en büyük benim gördüğüm eksiklerden bir tanesi bu. Talebe hocasına karşı saygısı yok. Hoca ders verirken kalbi burkuntulu. Yani çocuk bir, bir şey söylüyor. Hemen hocanın kalbi yaralanıyor. Niye? Çünkü edeb bilmiyor çocuk. Babasına, annesine karşı saygı yok. Niye? Öğretilmemiş. Bir. ikincisi bu yavrular büyüklerden. Büyüklerin birbirine karşı saygısını görmemiş ki. Bir büyük birbirine karşı saygı duymuyor. O da bu defa ne yapıyor? Büyüklere karşı saygısızlık ediyor. Yani daha doğrusu bizlerin birbirimize karşı saygısı yok. Sen Müslüman kardeşine karşı saygılı ol ki o da sana saygı olsun. Veyahut küçüklere karşı biz merhamet etmeliyiz. Ona biz merhamet edersek, onu seversek, değil mi? Onu Ona iltifa edecek sözler söylersek, bu defa o küçük de ne yapacak? Bizi sevecek, sevgilinden bir saygı duaacak. Ama bütün şeyler bunlar birbirine bağlıdır. Merhamet olmayınca saygı olmuyor. Evet. Saygı olmayınca da birbirine karşı merhamet olmuyor. Maalesef. Bakınız bu da imandan. Demek ki bu da yok bizde. O zaman bizim demek buna da imanımız eksik. Subhanallah. Yani ahirette bize bu şubeleri sayarlarsa teker teker. Biz de şöyle bir bu şubelerini acaba yaşadık mı, bu imanın şubelerini yaşamadık mı, bunların bir hesabını çekersek, hepsinde imanımızın eksik olduğunu müşahedersek, acaba halimiz ne olur? Ahirette, hesap bölümde. 76. şube, imanın şubelerinden, iki dargın Müslüman, onların arasını barıştırmak. Bakınız, bu çok güzel bir ameldir. İki tane Müslüman kardeş. Nefsi bir meseleden Veyahut aralarında bir şey geçmiş Zargın İkisi de gurulu kibirli Ne ona yanaşıyor ne ona yanaşıyor Yanaşmıyorlar Üç gün de geçmiş Allah. Bu defa büyük günah işleniyor Ne yapacaksın Çekeceksin bir kemalik Gelin bakalım Ve yanına bir arkadaş alacaksın onları aralarını barıştıracaksın Yani vesile olacaksın Böyle bir Bu da işte senin imanını. He? Ee, bir seviyesini gösteriyor. Bu da bir derece, bir şube. 70 yeniliği şubeye geldik. Bu da işte en son. Hani 77'ye kadar. 70 kusur dedi ya, 77'ye geldik. Sırada iki şey sayılmış. Birincisi, kendisi için arzuladığını, sevdiğini din kardeşi için de aynen arzulayacak ve sevecektir. Bende bir şey var. Bir Müslüman kardeşinin evine gidiyorum. Onda yok. İçimden geliyor ki ah o Müslüman kardeşimde de olsa. Öyle içimden bir şey geliyor. Veya kalkıp ne yapıyorum? Onda da olması için çaba gösteriyorum. Yani onu arzlıyorum. İşte Müslümanın o arzusu, o sevgisi, o niyeti o da bir yani onun imanını gösterir. O Müslüman kardeşini sevdiğini gösterir biz daha önce sizinle e, iman en salam kulbu Allah için sevmek Allah için buzetmek olduğunu gördük peki bu Allah için nasıl bir sevgidir ki yani sen de bir şey var Müslüman kardeşin olmasını istemiyorsun ne biçim şey sevgi bu aynı onu da olmasını isteyeceksin öyle iman bunu gerektirir evet bir de şu zikredilmiş hani imanın e, şubelerin ednası diyor ya en ednası yolda insanlara eziyet verecek olan şeyleri yolda bir muz kabı var adam geçiyor orada birden kayıyor yere düşüyor ne oldu adama e, bir eza cefa ama sen onu geçerken alsaydın belki öyle bir şey olmayacaktı sen bunu yapmadın işte bu imanda bir zafiyetini gösteriş veya başka şeyler her şey olabilir bir ekmek gördün insanlar çiğniyor alacaksın, koyacaksın bir kenara. Allah'ın nimetini eziyorlar. Veyahut bir tel gördün, veyahut diken gördün, geçenlere eziyet veriyorlar, çekeceksin yani bir ne varsa, bütün bunlar işte bu im şube, bu 77 kusur şubenin bu ne oluyor? En ednası oluyor. Artık bu da olmazsa sende herhalde iman kalmaz. Bu da olmaz artık herhalde iman kalmaz. Çünkü bu en ednası diyor. En, en evet, evet, şimdi muhterem kardeşlerim bu saymış olduğumuz şubelerde bir kaide getireceğiz ve böyle dersimizi bitireceğiz bugün. Kaide şu dinleyelim bütün bu şubelerde la ilahe illallah şubelerin en yükseği en alası bundan en son zikretmiş olduğum şubeye kadar Allah'ın bunlarda helal kıldığını helal kabul edeceğiz Ondan sonra onlarla ne yapacağız? İnşallah Teala amel edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi amel nasip etsin inşallah. Ve bu şubelerde Allah'ın haram kıldığını haram sayacağız. Ondan sonra da bunlardan kaçınacağız. Cenab-ı Hak bizi yasakladığı şeylerden kaçınmayı nasip etsin. Amin. Dersim buraya kadardı. İnşallah geleceğimiz dertte yine iman konusunda müteferrik meseleler olarak devam edeceğiz. İleride imanda tekfir meselesine göreceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi rızasına muvaffık ameller işlemeyi nasip etsin. Hakikatları dinleyip de onlara en güzelce tabi olan insanlardan kılsın. Ve ahir da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.